Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Polut ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar Hoş geldiniz İkiniz de? Günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. Evet her şey harika. Her şey şahane. <gülüyor> şahane. Ee, bir süredir zaten bu her şey hiçbir şey şahane olmadığı için birazcık da aslında ümit olsun diye... ...dünyanın başka yerlerinden ekseriyetle e, demokratik ekonomi diyelim... ...ekonomik alandaki demokratik örgütlenmelerden, alternatiflerden bahsetmekteydik. Ee, bir böyle hatırlatma babında e, bugüne kadar... Ki program yani Bu konudaki programlarımızda daha çok Arjantin'deki işgal fabrikalarından bahsettik. Ee, hem bunların nasıl ortaya çıktığı hem de e, nasıl işledikleriyle ilgili konuştuk. Ee, ve genellikle işgal fabrikaları bahsettiğimiz bütün örnekler kooperatifti. Ee, şimdi o yüzden e, bugünkü programı birazcık o üretim alanında yani kooperatif derken hem... E, iş, o işletmenin sahibinin işçiler olması hem de aynı zamanda işçilerin e, o işletmenle ilgili bütün kararları beraber veriyor olmasından bahsediyoruz. E, Fikret'in uzmanlık alanına aslında giren bir kısım bu. E, üretim alanında katılımcılık, üretim alanında demokrasi ekonomide nasıl... E, Olur konusunda senin de çok sevdiğini daha önceden belirttiğin e, Rudolf Bahro'dan bahsedecek birazcık Fikret. Hayat hikayesiyle de beraber başına neler gelmiş e, ve ne demiş, e, ne yazmış birazcık Fikret'e bağlanıyoruz o yüzden. Evet, şimdi hep böyle ekonomi işleri tartışılırken üretim alanındaki demokratik katılımın altını çizmekteyiz de bu tam neye karşılık geliyor burada ne gibi hani bunu uygulayalım dediğimiz zaman ne gibi sıkıntılar bizi bekliyor ee, buraya dair biraz e, bir aydınlatma yapmak istiyoruz bugün şimdi e, malum bir üretim biriminde bu işte sanayi üretimi olabilir, üniversite olabilir işte hastane olabilir eee Katılımcı demokrasi dediğimiz zaman aslında tüm bileşenlerin e, önemli kararlara bizzat iştirak etmelerini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde seslerini söylemelerini çıkartmalarını anlıyoruz. Dolayısıyla burada aslında çok daha geniş bir e, yani neti çok daha geniş bir şekilde atıp e, o birimin... E, ...faaliyeti esnasında... ...öncesinde... ...sonrasında etkilebilecek... ...tüm... E, ...birimlerin sürece dahil edilmesini... ...anlıyoruz prensipte. Yani bir fabrikaysa bu... Hı -hı. ...işte ne bileyim o fabrikanın civarındaki... ...insanların da sürece dahil olmasını... ...bekliyoruz. Çünkü o fabrikanın... E, ...olumlu olumsuz etkileri olabilir. E, o fabrikanın ürettiği... ...malları sattığı... Yerlerin de bir şekilde sözünün alınması gerekiyor. O fabrikanın girdilerini temin ettiği yerlerin de sözünün alınması gerekiyor vesaire. İşte bir üniversiteden bahsediyorken genelde katılımcı mekanizmalar dendiğinde işte hocaların süreci dahil olması kastedilir. Halbuki o prensipten hareket edersek işte öğrencisinin, çalışanının, mezununun, üniversitenin içinde bulunduğu coğrafyadaki yaşayanların... ...işte ne bileyim sanayinin şunun bunun herkesin bir anlamda sürece katılmasını bekliyoruz. Bir şey ekleyeyim Tabii. mi burada? Mesela biz genellikle üniversiteyi belki ekonomik bir birim olarak o kadar fazla görmüyoruz. En azından kamu üniversitesinin kar amacı gütmediği için ama aslında... ...üniversitede çok ciddi bir hizmet yaratan o anlamda ekonomik değer yaratan bir ekonomik yapı yani her... Yani her türlü bir yapı olmanın yanında aynı zamanda da bir ekonomik yapı ciddi bir emek süreci var orada ve üniversite ne üretiyor dersek üniversite eğitimi ürününü üretiyorsa bunu sadece hocalar değil işte hocalar öğrenciler çalışanlar ve bir, yani oradaki bütün ortam beraber üretiyor Yani o anlamda üniversiteyi belki hani bir, bu, bugünkü top yani şey tartışmalara birazcık daha örnek olarak böyle düşünmek mümkün. Pas attın herhalde bir yerlere. Estağfurullah. <gülüyor> Şimdi e, yani bunu genel olarak bu prensibi e, belirledikten sonra biraz daha e, sanayiye yoğunlaşalım. Bir fabrika düşünelim. E, bu fabrikada bir şekilde e, demokratik kararlarla çalışsın şeklinde el sıkışıldığını varsayalım. E, ne olacak? E, o fabrikada işte o fabrikaya yeni girmiş 3 ay önce 5 ay önce girmiş biriyle işte 20 yıldır çalışan biri bir mühendisle düş, düz işçi kafemi yapanla kolemi yapan işte daha e, yönetici pozisyonda olanla daha tırnak içinde alt pozisyonda olan herkesin bir masa etrafında buluştuğunu düşünelim. Ve hakikaten iyi niyetle diyelim ki evet arkadaşlar herkese de söz hakkı veriyoruz. Şimdi bunu yaptığımız zaman e, katılımcılığı sağlıyor, sağlıyor muyuz? Aslında bu e, en direkt olarak e, ekonomi politikle ilgilenenlerin, e, büyük bölümünün, sosyolojiyle ilgilenenlerin keza önemli bir kesiminin sonra geldiği bir soru Hı. ama bu soruyu belki en net bir şekilde sormuş ve masanın üzerine koymuş olan kişi Bahro, Rudolf Bahro 1935-97 yılları arasında yaşamış Doğu Almanya'da doğmuş Doğu Almanya'da eğitim almış doktorasını yapmış ve doktorası kabul edilmemiş Alman gizli servisinin i̇şte müdadesiyle <gülüyor> evet Kendisi de 67-77 yılları arasında endüstride iş organizasyonu üzerine çalışmış hem doktorasını yaparken hem de çalışmış ve dolayısıyla e, iş organizasyondaki sıkıntıları çok e, birebir doğrudan e, gözlemlemiş. Ha, Daha ben sonra bunu bilmiyordum mesela gerçekten. Evet, evet, e, çalışmış. Yani. Çalışmış. Doktorası felsefe alanında ve yani sonunda iş felsefesi üzerine bir tezi var. E, gerek doktora tezini gerek daha sonra yazdığı bir kitabı e, Batı Almanya'da bastırınca e, önce 1977'de tutuklanıyor sonra 78 yılında 8 yıl hapse mahkum oluyor 79'da bir afla çıkıyor ve deport ediliyor daha sonra biliyorsunuz Almanya'da Yeşiller Partisi'nin e, içinde tutuklanıyor. E, Baya işte önemli görevler üstleniyor, önemli katkılar yapıyor. Evet, ucuz kurtarmış, oluyor yani, tabii aslında. Evet. Ya yani ben şimdi Barun'un Barun'un Barun altını çizdiği nokta e, büyük ölçüde iş bölümünün tek düzeliğinin e, beraberinde ciddi bir yabancılaşma getirdiği. Yani sen düz işçi olarak giriyorsun ve düz işçi olarak bir 20 yıl çalışıyorsun, çıkıyorsun. Öbürü mühendis olarak giriyor ve mühendis olarak çıkıyor. Dolayısıyla burada bir mühendis işte büyük ölçüde kafa emi üzerinden giden, öbür tarafta da kol emi üzerinden giden iki kişi arasında bir sosyal tabakalaşma olduğunun altını çiziyor ve e, son kertede de bu yapının... E, Sosyalizmin e, ana hedefi olan işte özgür insanların, e, yaratıcı insanların oluşmasının önüne ciddi bir set çektiğini vurguluyor. Dolayısıyla buradan başlayan da bir tartışma var. Acaba hakikaten biz e, bu iş bölümündeki katmanlaşmayı veri aldığımızda, orayı sorgulamadığımızda demokratik anlamda katılımcılığı temin ve tesis edebilir miyiz? Bu tartışma işte 70'lerin sonundan beri devam ediyor ve belki de işte daha bir 2000'lere doğru bu tartışmaya eklemlenen başka boyutlar da var. Varsayalım ki iş bölümündeki sıkıntıları çözdük. Acaba başka boyutlar var mı? İşte kadın olmak gibi, farklı bir etnisiteden gelmek gibi yani masanın etrafına oturduğumuz zaman herkes kafasındakini özgürce söyleyebiliyor mu, düşüncesini güçlü bir şekilde savunabiliyor mu? Yoksa başka bir takım mekanizmalardan dolayı burada törpülenmeler mi yaşanıyor? Ama biz yani belki bu cinsiyet temelli ayrımcılıkları, etniste temelli ayrımcılıkları ve başka olabilecek ayrımcılıkların tartışmasını bir ikinci adıma bırakalım ve Bahro'ya yoğunlaşalım. E, Bahro'nun geldiği nokta bizim e, bu iş bölümündeki tek düzeliği çözmediğimiz takdirde e, katılımcı demokrasileri yaratmamız mümkün değildir diyor. E, ve ondan sonra da ciddi bir tartışma başlıyor. Nasıl biz bu işi çözebiliriz? Yani şöyle mi yapacağız acaba işte sabah kalkacağız iki dakika işte Sokak temizleyeceğiz, sonra çöpleri atacağız, sonra biraz balıkçılık yapacağız, sonra diş doktorluğu yapacağız, sonra uçak kullanacağız, sonra hocalık yapacağız, sonra işte radyo çalıştıracağız. Yani nasıl yapacağız bu işleri? Biliyorsunuz bu Marx'ta da epey tartışılmış bir konuydu. Ve şu anki tartışmanın büyük ölçüde e, evrimleştiği nokta bizim e, fonksiyonel diyebileceğimiz e, iş bölümünün... E, ...devamının önemli olduğunu kabul ediyoruz. Hakikaten uzmanlıklar gerekli ve uzmanlıkların olabilmesi için... Bu ...işlevsel iş bölümünün farklılaşması gerekiyor. Fakat bu iş bölümündeki işlevsel farklılaşmanın... ...sosyal anlamda bir tabakalaşmaya izin vermemesi gerekiyor. Dolayısıyla ne yapılabilir diye soranların... Ee, büyük ölçüde uzlaştığı nokta şu Biz acaba e, mevcut iş bölümlerini işte 5, 6, 10 neyse farklı kategoride toparlayabilir miyiz? Yani kimi işler hakikaten riskli, tehlikeli, kimi işler değil Kimi işler hakikaten tırnak içinde pis, e, tatsız, e, ne bileyim hoşlanmadığınız işler Kimi işler daha zevkli, kimi işlerde birine bakıyorsunuz, birinle ilgileniyorsunuz, kimi işlerde bir servis veriyorsunuz, kimi işler daha uzmanlık gerektiriyor, kimi işler daha az uzmanlık gerektiriyor. Dolayısıyla acaba biz bir şekilde bunları kategorilendirsek ve daha sonra da çok kabaca bu tür işlere ne kadar toplumda ihtiyaç var bunun da bir hesabını çıkartsak çok kabaca ve daha sonra da her insanın e, hayatının çeşitli dönemlerinde e, bu kategorileri bir şekilde e, farklı zamanlarda icra etmesini istesek. Evet. Yani işte gençken belki çok daha rahat çıkıp sokakları toparlayabilirsin, süpürebilirsin ileri yaşla karşılaştırıldığında. işte belki e, dediğim gibi... E, Nahoş olan işleri atıyorum ayda bir iki kez yapabilirsin vesaire. Yani burada acaba biraz herkesi her anlamda e, farklı iş e, bölümlerinin olduğu o kategorilere bir sokup çıkartmak mümkün olabilir mi? Ama aynı zamanda da işlevselliği yitirmeden o işlevselliğin getirdiği e, önemli bir e, e, uzmanlaşmayı kaybetmeden... Bunun tabii ki e, icrası zor ve böyle bir şeyin icrası için e, toplumsal mutabakat gerekiyor. Ama bunları acaba küçük yerlerde yapmak mümkün mü? Yani acaba e, işte daha işçiler tarafından yönetilen fabrikalarda e, bu tür uygulamaları geçmek mümkün mü? E, çok fazla örneğimiz yok. Genelde uygulamalar ne şekilde oluyor? Bu e, işlevsel iş bölümlerin devam ediyor. E, fakat e, işlevsel iş bölümlerinin sosyal tabakalaşmaya dönüşmesine engel olmak adına e, en düşük ücretle en yüksek ücret arasındaki farkın işte belli bir katsayının üzerine çıkmayacağı konusunda el sıkışma yaşanıyor deniyor ki en düşükle en yüksek arasındaki fark atıyorum 4 olacak, 5 olacak, 3 olacak. Bu en azından işte ne bileyim daha yönetici pozisyonda olan birinin yüksek maaş alması hasebiyle farklı bir sosyal pozisyona, sosyal işte güce sahip olmasını kısmen... ...törpülemiyi amaçlayan uygulamalar... ...bunun aşağı yukarı... E, ...örneklerini... ...bu tür kooperatiflerde... ...hep görüyoruz aynen. değil mi? Aynen, aynen. Ama bunun tam tersi... ...bir eğilimin de hakim olduğunu... ...ve aslında yani... ...ortalama çalışanla... ...yöneticiler ve işte... ...sahipler A arasındaki e gelir farklılığı... Evet, ...mağazam Ama tabii şeye buyuruyor. baktığımızda yani... E, ...sistemin ortalamasına baktığımızda durum Bu durum de. hakikaten özellikle 2000'li yıllardan sonra inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. böyle Doğru de yani şeyde de, de yani hukuki bir şekilde bunun işte arka yolları bulunarak yani gelir olarak mesela gösterilen maaş olarak gösterilen de böyle bir şey yok. Mesela işte en fazla üç katı diye yazıyor bir yerlerde de ama işte primlerle şunlarla bunlarla sonuçta gelir... Farkı çok fazla ama maaşa baktığımız zaman fark çok fazla değilmiş gibi gözüküyor kağıt üzerinde yani bu aslında bankacılık sisteminde en fazla yapılan şey bu hem de vergi açısından da tabii daha avantajlı olduğu için kazandıkları gelirin bir kısmını maaş olarak değil bonus olarak göstermek. İşte post realite dedikleri bu herhalde. Hmm. Ben bir şunu söyleyeceğim aslında. Belki şunu şundan da bahsetmek şey olabilir. Bildiğimiz ekonomi aslında bu fonksiyonel iş bölümüne ve sosyal tabakalaşmaya nasıl bir açıklama getiriyor? Yani hiç rahatsız olduğu bir konu değil zaten bildiğimiz ekonomik kuramın. İşte daha riskli ya da daha için işte içinde pis, daha koşulları güvensiz ya da nahoş olan işlerde çalışmayı... Bildiğimiz ekonomik teorinin açıklama şekli e, bu insanlar bunu yapmaya e, gönüllüler, Razı, razılar. Evet. Ve e, bu tür işlerin risk ya da işte nahoşluk diyelim içeren işlerin aslında maaşlarının e, içkin bir prim taşıdığı. Yani aslında diyelim ki işte çöp toplama işi e, çok daha az maaş e, piyasada Piyasa dengesinde maaşı olabilecek bir iş ama daha nahoş bir iş olduğu için ya da işte madenli çalışma işi biraz da bir korkunç tarafını gösteriyorum şu anda ekonomik teorin ama e, riskli olduğu için onun maaşının içinde zaten o riski e, karşılığı gelen bir prim vardır ve bu riski zaten e, ...göze alan insanlar o işi yapar... ...yani riskten çok kaçmayan... ...riski seven insanlar... ...madencilik olur... ...gibi yani, bir açıklama yapıyor. ...yani istiyor. şöyle diyeyim... ...senin eğitim durumunla atıyorum... ...risksiz 2000 bin lira bir maaşla evet. çalışacağına... ...diyorlar ki bunu mu istersin... ...yoksa madene gir... ...ara sıra patlıyor bu meret... ...öyle biliyorsun... ...işte ciğerlerinden e evet. hasta olabiliyorsun... ...ama 2500 lira alacaksın... ...hani dolayısıyla sen de seçimi... O risk pozisyonuna göre kendin seçmiş oluyorsun. Aynen ee, yani o yüzden de sonuçta bunun hani bu mantığı bildiğimiz ekonomi mantığını takip ettiğimiz zaman e, işte ne sosyal tabakalaşma yani belli işlerin e, hiyerarşik olarak daha işte prestijli olması ne de belli işlerin daha riskli olması etik olarak karşı çıkılması gereken ya da düzeltilmesi gereken bir şey değil. Çünkü zaten e biliyordun arkadaş sen bu işin böyle olduğunu evet. ve yani normalde 2000 kazanacakken risk göz aldığın için 2500 ha yapılacak yani hiçbir şey yapmayalım diyen bir e, şeye geliyor. Bir ikincisi e, söyleyeceğim zaten çok da fazla vaktimiz kalmadı sonra da Fikret belki toparlar birazcık e, bah, bu bahsettiğimiz işte her tür işin yani kategorilendirilmesi ve herkesin hayatı boyunca bir şekilde o kategorilerin hepsinde bir işle meşgul olması. Ee, aslında geçen programda biz e, tam da Arjantin'deki çöp toplayıcı, katı atık toplayıcılarından bahsettik hı hı. ve onların e, hı hı. kooperatifleşme sürecinden ve oradaki e, hikayelerden bir tanesi ve söylenen çokça söylenen bir şey daha önce katılatık toplayıcılığın işte çöpçülük bir emek olarak görülmemesi çok pis bir iş olarak görülmesi hiç e, itibar gösterilmeyen bir emek olmasına rağmen hem kooperatifleşme ve örgütlenme süreciyle hem de e, Buenos Aires'teki belediyelerin bunu bir e, iş bir meslek olarak tanıyıp e, bu mesleğin bu emeği de e, kooperatiflerden karşılamayayım. E, karar ver. Yani bunu resmi olarak tanımasıyla beraber herkesin, bütün e, şehrin e, sakinlerinin artık bu emek biçimini, bu iş biçimine çok daha saygı göstermeye başladığı ve gerçekten ihtiyaç olduğunu, e, düşündükleri bir emek biçimi olduğunu gördükleri. Ve yani bu işte sosyal tabakalaşmayı mesela bu da, bu, yani hem örgütlenme hem de e, örgütlenerek e, aslında belli kurumlardan tanınma, yani onu zorlama e, belli şeyler getirebiliyor kazanımlar. Benzer bir şekilde aslında e, feminist hareketin uzun süredir altını çizdiği yeniden üretim emeği yani ücretsiz ev içinde görünmeyen e, İzrail'den emek de düşünürsek aslında emek olarak tanınmayan ama e, işte yine toplumsal mücadeleyle ve örgütlenmeyle e, belli açılardan artık tanınmaya hani ufak ufak da olsa başlamış olan bir şey diyerek sana tekrar evet. sözü bırakıyorum. Şimdi yani. bir ilave boyutumuz var. Onun altını çizeyim. İşte bu nahoş, tatsız, pis kategorisine giren işler düşündüğümüz zaman şu anki mevcut yapıda iş bölümlerinin tek düzeliği verili alındığında ne oluyor? İşte birileri bu işe Giriyor İşte eğer bildiğimiz ekonominin patikasından gidersek işte değerlendiriyorlar. Başka opsiyonları var ama burada işte bir parça daha fazla para alacakları için bu işe giriyorlar diye gidelim varsayalım ki bu doğrudur. Dolayısıyla da böyle bir durumda yani insanlar zaten işte bunun pis olduğunu riskli olduğunu bile bile bu işe girmişler. Diyen geri kalan kesim işte ne bileyim sokağa pisletmekten çöpünü atmaktan da çok fazla imtina etmiyor sonunda nasıl olsa birileri temizliyor bunun karşılığını da alıyorlar. Ee, ...bu işin pis olduğunu bile bile bu işe girmişler... ...dolayısıyla da yani... Ay, ...hatta işte ben bunları buraya atmazsam... ...çöpçüler işsiz kalır gibi <gülüyor> bir mantık... ...birine yönetilebiliyor... <gülüyor> <gülüyor> e, ...şimdi dolayısıyla buradaki literatür de biraz... E, ...dönüştürücü... ...boyutun altını çiziyor... ...işte herkes farklı kategorileri yapar... ...ve hayatının bir noktasında da... ...bu tırnak içinde kirli işleri yaparsa... ...dolayısıyla daha... ...sorumlu olur, daha dikkatli olur... ...daha az çöp çıkartmaya çalışır... ...işte çöpünü atmaz... ...işte düştüyse çöp eğilir alır... ...vesaire şeklinde de bir dönüştürücü... ...boyutun altını çizmekte. Şimdi tabii... ...Bahro ve Barro üzerinden... ...giden e, literatürün... E, ...biraz önce bahsettiğimiz... ...ufak tefek e, uygulamaları... ...dışında... E, ...büyük ölçüde teorik e, kalan... E, ...ve belki bir... ...ütopya niteliği taşıyan... E, ...boyutu olduğu çok net. Ama... E, bu tartışılmadan bu masaya yatırılmadan e, ekonomi alanındaki demokratik katılımın e, hakkıyla tartışılmasını yapılması mümkün gözükmüyor. Çünkü siz istediğiniz kadar mekanizmaları ihtas edin insanları bir masa etrafında birleştirin kimi noktalarda konseyler kurun konseylerin kararlarını dinlemeye çalışın yani ne yaparsanız yapın eğer ee, işlevsel iş bölümümüz sonuçta beraberinde toplumsal bir tabakalaşmayı getiriyorsa yani belli işler daha saygın belli işler daha az saygın algısı insanların kafasına çakılmışsa dolayısıyla siz istediğiniz kadar kafanızda bir fikri oluşturun bunun savunusunu hakkıyla yapamıyorsunuz hatta ...kimi durumda kalkıp söz alıp ifade bile edemiyorsunuz. E, dolayısıyla da katılım var mı? Var. İşte bizim fabrikada 200 kişi çalışıyor. Biz e, her hafta herkesi topluyoruz. E, hani söyleyin ne söyleyeceksiniz diyoruz. E, kimse de konuşmuyor diyorsa e, bunun arkasında evet konuşmuyorlar. Çünkü zaten e, güç asimetrileri o noktada ki... Konuşacak, konuşacak halik kalmamış oluyor. E, dolayısıyla buradan e, geldiğimiz nokta e, bu ekonomi demokrasi tartışmalarının mutlaka içkin bir boyutu e, iş bölümüyle ilgili olan e, boyut ve bunu dikkate almadan e, bu tartışmaları yürütmemekte yarar var ve. Ee, daha sonra konuşacağız demiştim. Ee, katılımcı mekanizmalardaki sıkıntıların önemli bir kısmı iş bölümündeki tabakalaşmadan kaynaklanıyor ama başka boyutlarda var. Biraz da o başka boyutları e, Bengi'nin e, saha çalışmasında da görmüştük. <gülüyor> Belki oraya da biraz referans Hı. vererek e, oradan tartışmaya devam edeceğiz. Evet bence zaten herkes radyoculuk yapmalı sadece. <gülüyor> Gayet uygun bizim için. Belki <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve bengal Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.